Daha çıkışıyla bile birbirini tamamlayan iki cinsi, birbirine düşman ilan eden bir başkaldırının, bireysellikten öteye gidemeyeceği, sosyal bir sistem olmayacağı aşikardı. Kendi hevesinin peşinden koşan, bir yanlışlıktan kurtulmak için bir başka yanlışı seçerek hayatını sürdüren cahiliye dünya görüşü, yoluna aynı anlayışla devam ederken, İslam diniyle şereflenen toplumda, Kadının konumu neydi? İslam, kadını insan olarak, inanan kadın olarak muhatap alıp, her Müslümana olduğu gibi ona da Allah rızasını hedef gösteriyordu. İslam, kadını mülk edinme, ilim öğrenme ve benzeri haklarda erkeklerden ayırmaz. Erkeklere tanınan hakların aynısı kadınlar için de geçerlidir. Bunun yanında, her iki taraf için fiziki yapıdan kaynaklanan bazı farklı haklar ve sorumluluklar vardır. İki farklı cins arasında Rabbin hakemliği vardır. Rabbimizin kesin, belirleyici olan emirleri doğrultusunda yapılanan toplumlarda cinsiyet toplumsal problemler arasında yer almadı. Ne zamanki İslami duyarlılık kaybedilmiş, baskıcı idareler, Cahili gelenekler ön plana çıkmış, tüm Müslümanlar toplu olarak zulümle yüz yüze gelmişlerdir.